Gusül abdesti alması gerekirken bir kimse, abdestini almadan hayatını kaybederse, vefat ederse durumu ne olur? Yani bu takdirde şöyle bir söylenti var. Gusül abdesti alması gerekirken, yani cülüp olarak vefat ettiği için ona azap edileceği noktasında bir söylenti var. Bu noktadaki dinin cevabını alalım inşallah. Bismillah. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah Teala bir insana ancak gücün yettiği şeyi teklif eder. Bu insan bir Müslümandır. Tabii ki gusül abdesti alacağını biliyor ve böyle bir niyeti de vardır. Dolayısıyla bu insan gusül abdesti almasını ertelese bile, yani alma imkanı varken ertelese bile ki namaz vaktinin sonuna kadar erteleyebilir. Yani namaz abdest alıp namaz kılacak bir zamana kadar erteleyebilir. Bu caizdir. Diyelim ki bu esnada bu vefat ederse, e, cenazeler tabi yıkanıyor. Cenazenin yıkanmasının hikmetlerinden e, birisi de budur. Cenazeler yıkanıyor. Cenaze yıkandığı zaman bu cenaze içinde aynı zamanda bir gusül abdesti niteliği taşır. Evet. Dolayısıyla bu kimse abdestsiz olarak ölmemiş olur. Yani abdest, e, abdestsiz olarak ölse bile abdestsiz hükmünde olmamış olur. Abdestsiz olarak kabire girmemiş olur. Dolayısıyla burada endişe edecek hiçbir şey yoktur. Şimdi benzer bir olay anlatılır Uhud Savaşı'nda. Gasilul Melaike yani meleklerin yıkadığı bir kimse vardır. Bu da Hanzala'dır. Bu kimse daha yeni evlenmiştir. Yeni evlendiği için tabi ki ordu savaşa diye bir anons duyar. Bu. Böyle bir çağrı yapılır. Herkes işte savaşa katılsın diye. Bu kimse o kadar peygamberin emrine, peygamberimizin emrine ittiba etmektedir ki e, gusül abdesti almaya vakit bulamadan hemen savaşa iş, iştirak eder. Yani rivayet böyledir. Savaşa iş, iştirak eder, katılır ve e, maalesef bu savaşta ölür, şehit olur. Ve e, rivayetlerde bize geliyor ki e, insanlar tabii görmüyorlar kimin yıkadığını ama onun vücudundan suların aktığını görüyorlar. Peygamberimize haber veriyorlar. Onun için Peygamberimiz diyor ki bunu melekler yıkıyor diyor ve ona gasilul melaike, meleklerin yıkadığı kimse denilir. Yani ne anlıyoruz biz buradan? E, bu kimse e, bu abdestle yani cenaze yıkandığı zaman bir abdest veriliyor ya, o abdesti aldığı zaman abdestsiz olarak kabre girmemiş olur. Onun için böyle fazla endişe edecek bir durum söz konusu değil. Teşekkür ederim.